Bismillah. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu aleyhi aleyküm ve rahmetullah. Evet sevgili kardeşler. Bu namaz öncesi konuşmalarda daha çok sosyal olayları güncel olayları yorumlamaya gayret etmek ve o konularda Müslümanca bakış açısından neler olması gerektiği konusunda görüşlerimizi sunmak daha uygun olur diye düşünüyoruz. Evet. Önce Müslümanların nasıl zulmü bertaraf edip düzenleri gayri İslami yapıdan e, İslami bir e, dönüşüme tabi tutmalarının sünnetullah'ta ve peygamberlerin uygulamasında e, nereye oturduğu, nasıl bir usule dayandığı konusunu gündeme getireceğim ki e, e, iktidar değişiklikleri devlet değişikliklerine, yönetim değişikliklerine bir alternatif gibi görülmesin. Evet. İkinci olarak da Fransa'daki saldırılarla alakalı bir yorum yapmak herhalde gerekiyor. Zor bir konu. Müslümanları değişik yönlerle ilgilendirmesi açısından ve ihtilaf edilebilecek bir alan olması yönüyle Buna rağmen kısa değerlendirmeler yapmayı düşünüyorum. Evet, önce birinci konu olarak Müslümanlar dünyanın hiçbir yerinde bugüne kadar demokratik yollarla iş başına gelmiş, İslami manada değişim ve dönüşümü yaşamış, İslam devletine bu yollarla ulaşmış değillerdir. Bu hem olayın yapısına uygun değildir. Yani hiçbir sistem kendisini böyle bir oylama ve demokratik seçeneklerle değiştirtecek kadar gafil değildir. Hepsi kendi sistemlerini çok uzun süre sürdürmek için tedbirler alırlar e, Dolayısıyla düzenin değişikliği değil düzene uygulayacakların değişimi e, oyalama taktiği söz konusudur e, ve ikinci olarak da olay ilahi rahmete e, Allah'ın yardımına e, sünnetullah dediğimiz e, Allah'ın kainattaki değişmez ve kurallarına ve peygamberi tarza uygun değildir. Peygamberi tarısı devlet kurulmadan savaş yapmayı öngörmez ve hatlar saflar netleşmeden savaş gibi problemleri onaylamaz daveti tebliği küfre putperestliğe şirke karşı çıkmayı öne çıkartan bir daveti tebliği öne çıkartan Risalet görevlileri olay iyice bir neticeye ulaşmaya yöneldiğinde yani müminler belirli bir güce eriştiğinde e, ve e, bağımsız olarak o gücü kullanabilecekleri bir imkana, bir toprağa sahip olduklarında e, ancak savaş izni söz konusudur. Yani ülke içinde e, mümin kafir aynı evri aynı sokağı aynı iş yerini paylaştığı bir ortamda e, e, olay savaş boyutundan e, çıkar terör boyutuyla fesat boyutuyla ele alınır o yüzden e, ilahi vahiy ile e, hareketlerini e, efendim e, topluma yönelik uygulamalarını yönlendiren peygamberler böyle bir fesadı öngörmezler. Yeryüzünden fesadı engelleyecek köklü tedbirler açısından İslam'ın bir devlet sistemi olarak uygulanacağı imkanları oluştururlar. O imkanlar tekrar ederim davet ve tebliğ ağırlıklıdır ve insanların nefislerindekilerini değiştirmeyi öne çıkartır. Toplum kendi içindeki inancı, düşünceyi, yaşayış tarzını değiştirmediği müddetçe çatının değişmesi hiç de İslami manada temel değişikliği ortaya koymaz. Çatı da zaten bir bina olmadan inşa edilmez. İnşa edilse bile dayanağı olmadığı için uzun süreli olmaz. Onun için Müslümanlar iktidara değil e, İslami bir değişime, dönüşüme talip olmaları açısından e, bu değişimin önce bireylerden başlayıp topluma nüfuz etmesi e, en son da e, devlete sirayet etmesi e, gerekir. Yani derece derece tetriş usulüyle. E, maalesef e, batıdan gelen ve özellikle sosyalist akımların etkisinde kalan zihniyetler neticesinde Müslümanlar devrimci bir yaklaşımla ihtilalci bir mantıkla düşünmeye başladılar. Ve toplumu değiştirmeden sistemi değiştirmenin yollarını denemeye veya bunu gündemleştirmeye çalıştılar. İşte böyle bir durumda Müminlere iki seçenek kaldı. Birisi demokratik bir usul, ikincisi şiddete savaşa, kan dökmeye, insanları korkuyla sindirmeye yönelik tercihler kaldı. Siz iktidarı amaçlarsanız, her nasıl olursa olsun toplum değişmeden de yönetimi amaçlarsanız bu iki seçenekten birini tercih etmek durumunda kalırsınız. Bu her iki seçenek de tevhidi bir anlayışla bağdaşmaz, nebevi bir usule uymaz. O yüzden de yapılması gereken toplumun kendisindekilerini değiştirmektir. Tabi uzun zaman alır bu ama kendi kurdukları bir yönetimi e, e, uzun müddet savunabilecekleri bir altyapı oluşur. E, kişiler layık olduklarıyla idare edilir. İnsanlar İslami bir yönetime layık değillerse e, yönetim ne kadar e, bu esaslar üzerinde olsa bile e, ona sahip olmazlar, destek olmazlar. Öyle bir devlet içinde bile insanlar e, fesada yönelirler. E, oluştururlar, bulurlar. Ee, ahiret yönüyle de istikamette gitme durumları olmaz. Devlet hiçbir zaman e, netice değildir. E, bir e, neticeye giden bir vesiledir. E, yani sonuç değil bir e, araçtır. Amaç değil amaçtır. E, o yüzden e, devletin de her şeye rağmen savunulması hatta putlaştırma diyebileceğimiz bir aşırılığı ifade eder. Her ne olursa olsun bir İslami bir otorite olması şart o olmayınca şu da olmaz, bu da olmaz demek yer yer haddi aşmak anlamına gelir. Tabii ki İslami devletin, İslami otoritenin ehemmiyeti hemen her alanda gözüktüğü kadar önemlidir, büyüktür. Fakat bu e, devlet olmayınca işte cuma namazı da kılınmaz, devlet olmayınca cihat da olmaz, devlet olmayınca e, Müslümanca yaşanmaz gibi ifadeler hatta aşan e, tavırlardır. E, bir kimse İslami bir devlet e, çatısı altında yaşadığı halde e, dünyada e, fesatla uğraşabilir, haramlar içinde yüzebilir ve cehennemi hak edebilir. İslam dışı bir devlette yaşadığı halde salih ameli imkan nispetinde ortaya koyabilir ve cenneti hak edecek bir yaşayışa sahip olabilir. Önemli olan Allah'ı razı etmektir. Ee, önemli olan illa e, e, devletin şu veya bu çizgide olması değildir. Önce biz içimizde o devleti oluşturup oluşturmamakla, o devlete hangi çizgiyle, hangi usulle gidilip gidilmeyeceğini iyi tespit etmekle ve e, devlet olsa da olmasa da e, Allah'ın hükümlerini e, bütün imkanımızın elverdiği oranda uygulayıp uygulamamaktan sorumluyuz. Devlet aslında bir nimettir, bir Allah'ın ihsanıdır. Layık olan e, buna hak kesmeden, liyakat kesmeden insanlara Allah'ın bir lütfudur. Yoksa insanların kendi çabalamasıyla oluşturabilecekleri hele bu devirde, bu ortamlarda yapabilecekleri bir güç neticesinde oluşturacakları bir husus değildir. Bu konuda Nur Suresinin 55. ayeti çok nettir. Allah sizden iman eden ve salih amel işleyenlere ıı, kesinlikle vaad etti ki diye başlayan ayet. وَاَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ minkum ve وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ee, Allah sizden iman edip salih amel işleyenlere vaad etti ki Allah sizden öncekileri yeryüzünde halife kıldığı gibi sizi de halife kılacak. Onların korkularından emniyete çıkarttığı gibi sizi de ıı, emniyete çıkartacak. Güven içinde yaşatacak. Dinlerini hakim kıldığı gibi sizin dininizi de hakim kılacak. Yani İslami bir devlet, İslami bir otorite verecek. Ne, Hangi şartlarla ya buduneni ve yöne bir şey şey'a. Bana kulluk yaparlar ve bana hiçbir şeyi şirk koşmazlar. Bu şartlarla İman edip salih amel işleyenlere sadece Allah'a kulluk yapma ve ona hiçbir şeyi şirk koşmama şartıyla Allah onlara da devlet e, ihsan edecek, onları yeryüzünde e, hakim kılacak, otorite yapacaktır. E, i̇şte bu e, özelliklere sahip olmamız gerekiyor. Allah'ın vaadidir bu. E, Mekke'de bu özelliklere sahip olan ee, İslami bir otoriteye, onun altyapısı açısından sabra, fedakarlığa, e, onun öncesinde çok sağlam bir tevhidi imana, e, kafirlerden, insanlardan korkmayacak, Allah'ın e, rahmetini ve cennetini umacak, başka bir hedefe kilitlenmeyecek, e, her şeylerini Allah yolunda feda edebilecek, e, itaat bilincine, cihat bilincine sahip olan müminlere Allah, Medine için pek çalışmadıkları, devleti belki Mekke'de düşündükleri hatta düşünmedikleri bir ortamda durup durdukları bir yerde Allah onların layık olduklarını bildiği için hiç silah çekmeden Medine İslam Devleti'ni ihsan edivermişti. Evet. Dolayısıyla bir nimet olarak, bir ihsan olarak müminlere, layık olan müminlere, Mekke'sini yaşayan, Mekke'de yapılabilecek bütün görevleri yerine getiren, davet ve tebliğ konusunda taviz vermeden, uzlaşmadan İslam'ı hak olarak ortaya koyma ve örnek bir şekilde yaşama konusunda her türlü fedakarlığı yerine getiren ee, örnek müminlere e, Allah lütuf olarak Medine devletini ihsan etmişti. Bize de bunu yapacaktır. Yeter ki biz e, Mekke şartlarında yapılabilecek bütün mücadeleyi yerine getirelim. Tavizsiz bir şekilde tevhidi, e, bireysel ailevi ve sosyal alanda yaşamak gayretimizi e, dosta düşmana gösterelim. Bu birinci meselemiz. İkinci konu Son günlerde bütün dünyayı gündemini değiştiren, etkileyen konuyla alakalı birkaç cümle sarf etmek ihtiyacı duyuyorum. Evet, önce olayın ayrı ayrı ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa karma karışık olur. Bir, batılılar için e, olayın değerlendirilmesi. E, iki e, bizim için, Müslümanlar için olayın değerlendirilmesi. Üç, olayın failleri e, olarak e, e, o grup açısından olayın değerlendirilmesi. Olay e, tek yönlü ele alınırsa, tek yönlü değerlendirilirse, doğru olmayacağı, e, iç içe girmiş, doğruyla yanlışın, hakla batılın karışabileceği endişesini duyuyorum. Batılılar açısından olaya baktığımızda de Müslümanların yaptığı belki bizim şiddetle eleştirebileceğimiz olayları kınama, suçlama haklarının olmadığını ifade edelim. Çünkü Fransa'nın veya diğer Batı ülkelerinin durup dururken bu tür saldırılara muhatap olduklarını düşünmek mümkün değildir. Olayın diğer tarafını kimse ele almıyor. Yani Fransa'nın Batı koalisyonuyla birlikte Müslümanların coğrafyasını bombaladıkları IŞİD'e ve diğer örgütlere faaliyet yapanlara onların kendilerini öldürdüğünden çok daha fazla insanları öldürdükleri ee, onları e, her türlü e, efendim işgal etmek için e, şeylerin yanında savaşanların yanında sivil halkı da e, bombaladıkları bundan önce de e, nice e, İslam coğrafyalarını e, tarumar ettikleri e, unutulmamalı. E, olay tek yönüyle ele alınıp bir e, bazı örgüt elemanlarının bazı Müslümanların bir eylemi olarak ele alınırsa doğru okunmuş olmaz. Evet. Yani durup dururken bu olaylar oluyor değil. Daha önce malum karikatür olayları ve Fransa'da yine bir sene kadar önce olan olayları ve onun da öncesini değerlendirmek herhalde icap ediyor. Batıllara göre Müslümanlar potansiyel suçludur. Terör, Müslümanların yaptığı küçük de olsa eylemlerdir. Ama kendilerinin dünyayı fesada uğratması, nice savaşlarla, katliamlarla insanları kıyma uğratmaları, e, o terör gibi bir e, suçla değerlendirilmez. İsrail'in yaptığı terör değildir. Amerika'nın e, Irak'ta en az 1 milyon kişiyi öldürmesi terör değildir. Fransa'nın e, e, Suriye'deki bombalamaları, diğer ülkelerin bombalaması terör falan değildir. E, onların Müslümanlara karşı e, her türlü zulmü reva görmeleri gayet doğaldır. E, ama e, kendilerinden birkaç kişi öldürülürse Dünyayı velveleye boğacak şekilde, bunu yapanları terörist ilan edecek şekilde kamuoyunu yönlendirmektedirler. Müminler de onların türkülerini çağırırlar, onların deyimlerini aynen tekrarlarsa doğru yapmış olmazlar. Müminler tabii hakkı haksızı, hakkı ve batılı ayırt ederler hiçbir zaman zalimleri öne çıkartmazlar. Ama zulmün en büyüğünün şirk olduğunu, zulmün en büyüğünün dünyayı fesada uğratmak olduğunu, zulmün en büyüğünün Allah'ın önünde engel olmak olduğunu unutmadan ve adaletli bir şekilde olayı tek taraflı değerlendirmeden diğer tarafların neler yapıp yapmadığını tahlil ederler. Buna rağmen biz müminler olarak bu işe sahip çıkamayız. E, e, efendim e, ne kadar e, karşılık e, esası olsa da e, zalimler daha büyüğünü yapmış, Fransa daha büyüğünü hak etmiş olsa da e, Müslümanlar savaş ortamları dışında e, sivil halka karşı yapılan bu tür eylemleri e, onaylamayız. Ve bunların Müslümanlara e, ve İslam'a fayda getirdiğini, getireceğini e, düşünmeyiz. Dolayısıyla kendi aramızda bizim eleştirme hakkımız vardır ve İslami mücadele metodunun bu tür eylemlerle olmayacağını, peygamberi usulün davet ve tebliği bütün insanlara sunma konusunda merhameti öne çıkartıp, onları cehennemden uzaklaştırıp, cennet yolcusu yapmanın yöntemlerini aranması icap ettiğini e, öldürmenin en son çözüm olduğunu onun da e, savaşçı insanlara yönelik yapılması gerektiğini e, biz kendimiz değerlendiririz bunda bizim eleştiri hakkımız vardır e, Müslümanlar olarak biz e, bu konuda e, alnımız ak ve e, hakla batılı ayırt edecek e, ölçülere sahibizdir e, İslam düşmanlığı olan e, e, ve bu tür eylemlere muhatap olunan e, kesimlerin e, problemlerini hiç e, unutmadan onları öne çıkartarak e, Müslümanların da yaptığı bir şeyi e, e, adalet ölçüleri içerisinde e, değerlendiririz ve bunun nebevi bir usul olmadığını ve İslam'a ya da Müslümanlara fayda getirmediğini e, tekrar edeyim, gündemleştiririz. Diğerlerinin ise e, övünecek bir e, tavır takılması gerektiği bir durum olmadığını, e, kendi metotlarının e, yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini, e, bu metotlarla Allah'ın e, e, yardımına muhatap olunmayacağını, e, e, hatırlamaları gerektiğini e, onlara da e, ilan etmiş oluruz gücümüz nispetinde. Evet e, fakat Müslümanlar olarak bugün e, işi de eleştirirken ölçülü eleştirmek zorundayız. Çünkü e, Müslümanların e, dostluğu düşmanlarını unutmamaları gerekir. Müslüman sevdiğini Allah için sever buğz ettiğini Allah için buğz eder ve e, bir tarafa e, çatarken e, adalet terazisini unutmaz. Bugün e, e, şiddetli bir şekilde e, e, bu olayları suçlamak e, onun düşmanlarını tasvip etmek anlamına gelir. Onların tavırlarını, onların çizgilerini, onların yöntemlerini suç saymamak e, e, bir tarafı e, tek taraflı olarak e, e, metot hatalarından dolayı suçlayıp diğerlerinin esas e, insanlık ve İslamlık düşmanı olduğunu görmezlikten gelir gibi bir tavır takılmak adaletle bağdaşmaz. Yani esas suçlu e, e, terörle suçlanan kesimden ziyade e, onları buna zorlayan, başka seçenek bırakmayan, e, e, nice ülkeleri, nice insanları işgale uğratıp e, topyekün katliamdan geçiren, Batı zihniyetidir. Onların bu konuda şikayet etmeye, sızlanmaya hakları yoktur. Evet, Müslümanlar izzetlerini ele geçirmedikleri, bir ümmet bütünlüğüne erişmedikleri ve gerçek anlamda İslami bir devletlerini oluşturmadıkları müddetçe maalesef dünya bu tür ee, eylemlere çok daha sahne olma bekliyor. Ee, onları e, buna zorlayan e, zihniyetler e, hala e, kendilerini kontrol etmiyorlar. Niye e, bize karşı bu tür eylemler yapılıyor? E, bizim ne e, suçumuz var veya e, niye e, bu olaylar e, e, tekrar olayları hak ediyoruz? gibi sorgulamalara gidilmediği müddetçe e, maalesef bu olaylar daha e, devam edeceği benziyor. Hepimiz e, e, adaletli olmak ve e, Müslümanca e, insanca e, olayları değerlendirmek. E, yapanlar Müslümansa da yapılan İslami değilse onu her şeyiyle savunmamak e, ama yapanlar e, İslam düşmanlarının yaptıklarını da öne çıkartıp adil olarak karşılıklı mukayese etmek zorundayız. Ve alhamdulillahirahbilal.